Muhterem ümmanlar ihlası iman ve ameli daha yüksekse aşkı meşesi daha yüksekse meselullezina yunfıkun amwaluhum fi sabilillahi kemesel habatin anbetes sab'a sanabile fi kulli sunbulatin metu habb wallahu limen yasha Cenabı Hak çiftçinin attığı tohum misali bir tohumdan yedi başak ve her başakta yüz tane yedi yüz kaplayacak. Bununla da kalmayacak. Bana bakın Müslümanlar bu Tahir Hoca bahşişi filan zannetmeyin abi. Bu Allah kelamı. Alemlerin lütfu sonsuz Rabbi Kur'an'ında böyle buyuruyor. Allah kelamı. 700 katlayacak onunla da kalmıyor Vallahu ylllah hülüme <gülüyor> yaşa bu 700üzü 700 bin 700 milyon katlayacak Vallahi hüme yaşa onunla da kalmıyor Ey vallahi ben bu Allah'a inanıyorum size inanıyorsunuz Vallahu <gülüyor> Vasi Alim Cenab-ı Hak Lütfu sonsuzdur Kur'an-ı Kerim'de ayetler var İnne Allah yezubu men yasha bi gayri hisap diye ayetle de inne ma yufe saderuna ecrahum bi gayri hisap Allah sabreden kullarına <gülüyor> Kapı caminin muhterem cemaati ya zulme uğramış, hiyanete uğramış ve hakaza ve hakaza zor şartlar altında Allah Allah Allah demiş. Ya Japonların icat ettiği en son model konputürleri çatlatacak ecir verecek Cenab-ı Hak. Dünya rakamlarına sığmayan innema yufə Dünyada dinine sabreden imanına sabreden, Kur'an'ına sabreden, İslam'ına sabreden, faziletine sabreden, aile hayatında sabreden, ticaret ahlakında istikametine sabreden, gelen zulüm ve hıyanetlere sabreden, benim Allah'ım var diyen kullara, kompüterleri kırancasına Cenab-ı Hak ecr lütfen Bir gayri hesap, rakamasını sığmıyor muhterem ben Rabbime böylece inanıyorum siz de böylece inanın inşallah Müslümanlar <gülüyor> mahşerde Yüce Mevlam sabreden kullarına bir de dilediği kullarına rızık ver işte ki bu rızk hani <gülüyor> bir ayet okuduk ya dünyadaki rızkı olarak da mahşerde ve ötesindeki manevi rızık olarak da Mevla hesapsız verecek inşallah Muhterem müminler müminler cennetin kapsörüne var verecekler melekler buyurun deyince Allah Allah yahu biz hani sırahtan geçecektik mesnevide aşk eri Mevlana öyle diyor biz sırahtan geçecektik Ateşi görüp geçecektik, cehennenin dumanını görecektik, cehennenin gümbürtüsünü duyacaktık, hiç böyle bir şey görmedik. Rabbimiz bize cennete yürüyün dedi, kendimizi cennetin kapısının önünde bulduk. Mevla buyuracak ki diyor, Mevla buyuracak ki, Kullarım siz falan yerden hani bir yeşilliğin içinden geçtiniz ya, Çiçeklerin, sümbürlerin, karanfillerin, yeşilliğin içinden geçtiniz ya. Evet ya Rabbi gördük de geçerken, sizin cehenneminiz orası işte. Siz dünyada nefsinizin bütün ateşlerini, kötülüklerini söndürdünüz. Zatı akdesim için buharınızı harcadınız. Dar zamanlarda hep Allah dediniz zulme uğradığınızda benim Rabbim var bizim Allah'ımız var dediniz her halükarda zati ı Kur'an'ıma, İslam'ıma peygamberime sarıldınız ya onun mükafatı olarak cehennem dikkat ediyor musunuz Konyalı kardeşlerim sizin cehennem ve ateşinizi bağlar ve bahçelere teb teb tebdil ve tayir ettim diyor o gördüğünüz yeşillik sizin cehenneminizdir diyor tamam mı Giriniz ve cennetteki mertebelerinizde yerleşiniz, makamlarınıza yerleşiniz diyor muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak cehennemin dumanını dahi mümin kullarına göstermeyecek inşallahu teala. Benden belki, benden belki yüz defa duydunuz ama yüz bininci defa bir daha duyunuz hadisi kutsi. Öyle aşk eri mevlana gibi... Yunus Emre gibi, muhyiddin Arabi gibi, Cüneyd-i Bağdadi gibi Yüce Rabbim veli kullarının sevgisini gönlümüzden alma! Amin. Müslümanlar ey vallahi bakın yaşadığımız günden beri benim yaşım 74 yıl başından sonra 75'e girecek dua ediniz hayırlı ömürler olsun inşallah 55 seneyi iyi hatırlıyorum, Mevlana'mızın eşiğinde nice yağurlar Müslüman oldu. Eşiğinde burada, buraya geliyor, ömür boyu mesneviyle ilgilendim diyor. İslam ve Kur'an'ı bana en güzel şekilde Hz. Pir tarif etti diyor. Eşhedü en la ilahe illallah. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا ve وَرَسُولُهُ وَهَاكَذَا وَهَاكَذَا Niceler ve niceler Böyle olunca muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak Celle azamet Hazretleri böyle Mevlana'lar gibi, Muhittin Arabiler gibi büyükler sıratın üzerinden geçerken, onu söylüyorum size sıratın üzerinden geçerken nurları cehennem ateşinin üzerine, bu da ayrı bir safha Yükleniyor, cehennem ateşi feryat ediyor, çığlığı basıyor. Cüz mümin fe inne nurake gad atıfe Çabuk geç ey mümin yoksa nurun cehenneminde ateş bırakmayacak bir yer. Ben bu büyüklerin eteğine çelik pençemle sarılmışım bırakmayacağım inşallah. Sizinle de öyle diyorum. Tamam mı? Başta Peygamberi Zişan Efendimiz, sonra Sahabe-i Kiram Efendilerimiz, sonra Eyme-i Müştehidin Efendilerimiz, sonra Selefi Salihin ve Hakkede Müslümanlar, sizi böylece cennete mukaddime olarak götürmüş olduğum mazluma dönüyoruz.